İnternet bankacılığı üzerinden dolar alım satımı yapmak caiz midir? Şimdi Kitab-ül Bey alışveriş nasıl olur? Fıkıh kitaplarımızda bunun esaslarını anlatır bize. Bunun içinde bir de sarf diye bir bölüm var. Orada para anlatılır. Para yaratılış itibariyle altın ve gümüş hilkatte paradır. Asıl onlardır yakın zamana kadar da öyleydi. Daha sonra evrak-ı demiş olduğumuz paralar onlar hep altına eşitleniyordu ama sonra bu dengeyi kaldırdılar. Şimdi mutlak olarak evrak nakliye demiş olduğumuz bu kağıt paraları onları kullanıyorlar. Peki, şimdi bu bağlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emwal-i sitte, demiş olduğumuz hadis-i şerifi var, اَذْوَهْبُ بِذْوَهَبِي وَالْفِدَّةُ بِالْفِدَّةُ Altın gümüşü de orada altı hususiyet bağlamında Efendimiz Aleyhisselam bunları da zikrediyor. Peki bunları birbiriyle değiştiriyorsanız o zaman ne olmalı? Seva yeden bir yedin, sevağın bir sevağın. Altını altınla değiştiriyorsan peşin olacak, miktarları aynı olacak. Ayarları şu olmuş bu olmuş fark etmiyor. Eğer çoğunluk altınsa o zaman bunları değiştirirken peşin olacak ve aynı olacaklar. Gramlar da aynı olacak. Efendim e, altınla gümüşü değiştiriyorsanız o zaman miktarları farklı olur ama yine peşin olacaklar. Peki bugün işte Türk parasıyla başka bir parayı değiştiriyorsunuz. Türk parası dolar veriyorsunuz Türk parası alıyorsun öyle diyelim. Dolar veriyorsunuz Türk parası alıyorsunuz. Yani Türk parası verip dolar Almıyorlar. Ancak zarret halinde işte hacca vesaire giderken olur. Onun dışında e, doları verecek de karşılığında Türk parası alıyorlar. Nasıl olacak? Altınla gümüşü değişirken nasıl peşin olması gerekiyor? Bu da peşin olacak. Yani akit meclisinde bu kabz edilecek. Karşılıklı taraflar kabz edecek de. Fakat kabz ikiye ayrılır ikiye ayrılır. Bir kabzı hissi var, bir de kabzu hükmü var. Kabzı hissi nedir? Bizzat alıyorsunuz. Verdim ben size. işte altını aldım sizden Türk parasını. Veya siz bana dolar verdiniz, ben size Türk parası verdim veya tersi oldu. Ee, bu şekilde o mecliste bunu yapıyoruz. İnternette bu işlem olur mu? Olur. Nasıl olacak? Adam şimdi bir hesaba ne yatırıyor? 10 milyon dolar yatırıyor. Türk parası alacak. Peki karşılığında bu kadar Türk parasını alıp da çantayla götürme imkanı var mı? Yok. 100 milyon dolar yatırıyor. Bu adam karşılığındaki Türk parasını alıp da götürme imkanı var mı? Yok. Büyük meblağlar büyük şirketler büyük paralar mallar işte veriyorlar satıyorlar hesaplarına para yatıyor veya para transferi yapıyorlar sarf yapıyorlar bu şekilde e, küçük para değil ki milyar dolar milyon dolarlık işlem yapıyorlar eğer bu işlem yapılıyor karşılıklı olarak sizin hesabınıza bu para geçtiyse bu da hükmî kabz olur kardeş hükmî kabz olur yani benim hesabıma ya da senin hesabına bu para geçiyorsa internette bankacılıkta tabi faizli bankalarda değil de işte finans kurumlarında faizsiz finans kurumlarında bu işlemi yapıyorlarsa eğer hesaplarına bu para geçiyorsa o zaman bu caiz olur 20-30 yıl önce yazılan fıkıh kitaplarımızda yani bu muasır meseleler incelenirken bu işlemler yapıldığında Bilgisayar ortamı bugünkü gibi hızlı değildi. Hesaba geçti diye görünüyordu belki iki gün sonra onu alabiliyordu. Ama bugün öyle değil. Belki hemen işlem yapamıyorsun ama orada görebiliyorsun. Yani 10 milyon senin hesabına geçti. Altın aldın 10 milyonluk altın aldın hesabına geçti görüyorsun. Dolayısıyla bunlar hükmü kabz olurlar. Zaten mecmul fikri İslami de buna böyle cevaz veriyor alâmlar işte bu alandaki uzmanlar da onlarda cevaz veriyorlar böyle anlamak daha makul olur ama her şeyin en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir peki şunu söyleyeyim burada parantez olsun bazı kardeşlerim soruyorlar efendim ben dolar alıp bozdurup Düştüğü zaman işte bozduruyorum, düştüğü zaman alıyorum, çıktığı zaman bozduruyorum, bunu yapayım mı? Yapmasınlar. Eğer bununla bir milletin geleceğiyle oynanıyorsa o zaman bunu yapmasınlar, yapmasınlar. Evet. Amerikalı adamın evet. kağıdı, Avrupalı adamın kağıdı bir sömürü vasıtasıdır. Onu bastılar, Müslüman çalışıyor, Müslüman üretiyor, geliyor onunla satın alıyor. Onun için Erbakan hocamız İslam dinarı diyordu. Sen eğer benim malımı alacaksan benim paramla alacaksın. Müslümanların parasıyla alacak. Ama alim İslam'ı böldüler, parçaladılar, böyle diyecek bir kudret bırakmadılar. Onun için Müslüman gençler İttihat İslam için seferber olacaklar ki Amerikalı adam kağıdıyla gelip, Müslümanın buğdayını, Müslümanın üretmiş olduğu silahı mal alamayacak. Gel sen de çalış, benim paramı al, onunla alacaksın diyecek.